eser Küçük A Tarık Bura Bu romandan ilk defa rahmetli Peyami Safa'ya bahsetmiştim. Rejans lokantasındaydık. Arkamızdaki masada genç bir çift yüksek sesle Fransızca konuşuyordu. Fakat artık Fransızcanın manası başkaydı. Tıpkı İngilizce'nin, Rumca'nın, Ermenice'nin ve başka dillerin olduğu gibi. 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 ve 1960. Değişen yalnız yabancı dillerin, yabancıların manası değildi. Artık her şey değişmişti. Mutfaklar değişmiş, gardıroplar değişmiş, edebiyat, mimari, takvim, ölçüler ve bütün ölçüler değişmiş, insan değişmişti. Fakat bu koca bir dünyanın değişmesi, bir milletin ölüm geçidindeki dört yıl süren eşsiz macerasından sonra olacaktı. Bense işte bu macerayı anlatmak istiyordum. Rahmetli ustamız, bu bir epope olur demişti. Fakat hayır, ben bir destan yazmak niyetinde değildim. Bunun tam aksine bir roman, romanlardan bir roman yazmaya çalışacaktım. Doğru, Baştan otuk olmak üzere o hem yürek parçalayıcı, hem alın ağartıcı devre ait kitapların hemen hepsini tekrar tekrar okumuştum. Fakat bu uzun çalışmalar o dört yılın grafiğini çizmek için değil. Ben bütün bu eserlerde bir takım kırıntılar arıyordum. Küçük Ağa'nın niçin ve nasıl küçük Ağa olduğunu aydınlatacak karıntılar. Bunları bulduğumu sanıyorum. Eğer elde ettiğim malzemeyi iyi kullanabildiysem, şu roman gerçek bir romandır. Küçük Ağa'nın macerası, çağdaşlarından en az yarısının macerası. Küçük Ağa'nın insan gücüne göre çok ağır ve ezici olan tereddüdü, çağının trajedisidir. Burada bu trajediden kısaca bahsetmeliyim. Bu millet her zaman olduğu gibi o devirde de vatan sevgisini, devlet şuurunu, diniyle iç içe duyardı. Her savaş bir cihat ola gelmişti. Vatan, millet sembolleri, din sembolüyle birleşiyordu. Bir tek bayrakta üç kutsallık. Bu milletin kaderi, bu milletin ta kendisi, yüzyıllar boyunca işte bu bayraktı. Ve bu bayrağı, Halife-i ruh -i Zemin, Şah-ı Cihan açardı. Taçlar tahtlar devirmek, ülkeye ülkeler katmak için açardı. Hayatı bu gelenek düzenlerdi. Ancak bu gelenekle var olabileceğine inanan bu millet bir gün bir başka bayrak altına çağrıldı. Bayrak bir başka bayrak, bayrağı açan el bir başka eldi. Fakat bu bayrakta ata ocağı için diyor, vatan için diyordu. Merhaba sevgili dinleyenler. Küçük A adlı romanın ön sözünden bir bölüm dinledik. Küçük A, Tarık Buğra'nın en büyük ve en tanınmış eseri. Kurtuluş savaşımızın küçük bir Anadolu kasabası olan Akşehir'den görünüşü. Milli mücadelemizin gerçekten milli bir romanı. şey affedersin. İstersen öncelikle Tarık Buğra'yı tanıyalım, sonra Küçük A'ya kulak verelim. Elbette. Sarık Buğra, 2 Eylül 1918 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde doğar. İlk bir ortaokulu öğrenimini doğduğu şehirde, lise öğrenimini Konya Lisesi'nde tamamlar. 1937 yılında İstanbul'a giderek sırasıyla tıp, hukuk ve edebiyat fakültelerinde okur. Bu fakültelerin hiçbirini tamamlamaz. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün son sınıfından yüksek öğrenimini yarıda bırakarak ayrılır. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra İstanbul'un bazı özel okullarında öğretmenlik yapar. 1940 yılında Akşehir'e dönerek orada Nasrettin Hoca adlı bir gazete çıkarır. Gazete yazarlığını kendine meslek edinen Tarık Buğra, daha sonra İstanbul'a yerleşir. Çeşitli yayın organlarında muhabirlik, yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulunur. Özellikle gazetelere yazdığı fıkralarıyla ün kazanır. Zamanını yeni eserler yazmakla geçiren Tarık Buğra... 26 Şubat 1994 tarihinde İstanbul'da vefat eder. Tarık Buğra'nın yazarlığı henüz lise yıllarındayken Tarık Nazım Müstehar ismiyle yazdığı hikaye ve şiirlerle başlar. Zamanla roman yazarlığını ön plana alır. Romantik bir ruh ve anlayış içinde realist tarafı ağır basan ve bundan da başarı sağlayan eserler meydana getirir. Kendisini sanat ve edebiyat dünyasına Küçük Ağa adlı romanıyla kabul ettirir. Oğlumuz, Yüzlerde Çiçek Birden açtı, Gençlik Türküsü, Osmancık, Küçük Ağa Ankara'da, İbişin Rüyası, Gençliği Meyvah, Tarık Buranın eserlerinden sadece birkaçı. Bunun yanında yazarın Osmancık ve Küçük Ağa adlı romanları televizyona aktarılmıştır. Bugün hala çok okunan romanlarımızdan biri olan Küçük A'yı Tarık Buğra 1963 yılında yazmıştır. Bu eserin devamı olan Küçük A Ankara'da adlı romanını ise 1966'da yayımlar. Küçük A, Kurtuluş Savaşı yıllarında Konya'nın Akşehir ilçesi ve çevresinde geçen olayları ele almaktaydı. Yazar Türk Dili Dergisi'ne verdiği bir söyleşi de çocukluğunu Akşehir'de geçirdiğini ve romandaki kahramanların kişilik özelliklerini yakın çevresindeki insanlara göre oluşturduğunu söylemiştir. Bu sayede hayatın içinden seçilmiş kahramanlar ve mekanlar esere gerçekçi bir özellik katmıştır. Yazar eserine mekan, kahraman ve yaşanan olayla bağlantı kurmak için Akşehir'deki yağmurlu bir akşamın tasviriyle başlar. Akşam şimşekler, yağmur ve çamurlu yollar. Devletin durumu da öyle değil miydi? Osmanlı'da biten gün gibi son anlarını yaşamakta. Halkın durumuysa çamurlu yolların halinden çok daha kötü bir durumdaydı. İlkbahardaki güzelliklerin gelmesi için yağmurlu ve çamurlu günlerin yaşanması gerekiyordu. Yeni bir devletin doğuşu içinde çekilmesi, katlanılması gereken sıkıntılar vardı. Yazar bu durumu eserinin başında şöyle tasvir eder.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 Az bir şey kalmıştı. Tarık Buğra, roman ve tiyatro gibi yarına kalıcı eserlerin en mükemmel kültür Türkçesiyle yazılacağını savunmuştur. Bunu küçük ağda kullandığı güzel Türkçe, canlı ve yoğun üslubu ile ortaya koyar. Kahramanlarını yöresel dilleriyle konuşturur. Yazarın kullandığı dilin anlaşılırlığı ve gerçek hayatın esere ne ölçüde yansıdığını görmek için eserden aldığımız kısa bir bölme kulak verelim. Selamün aleyküm. Aleyküm selam Salih. Geldik işte. Hoş geldin Safa geldin. Gazan mübarek olsun. Ali emmi bak Hafız Ahmet'in oğlu Salih cepheden geldi. Ya gazan mübarek olsun. Salim ateş ver oğlum. Gel otur Hafız'ın oğlu. Heh. Hangi cephedeydin sen? Arabistan. Ya çok kırıldık mı? Öyle zahir. Hadi anlat bakalım Ne anlatayım alem mi Şuna bakın ağlar. Ne anlatayım diyor Ne olup bittiyse onu anlat Ne bileyim ben Seferberlik dediler Sanca akış açıldı dediler Hadi askere dediler Biz de gittik Padişahım çok yaşa diye bağırdık Boyuna yürüdük koştuk süründük Sindik saldırdık İkide bir süngüleştik Kiminde kazanmışız, ilerliyormuşuz. Kiminde gerilemişiz. Hepsinde ölen tam ölüyor, kalanlarınsa kimi tam, kimi de yarım yamalak kalıyordu. Sonunda harp bitti. Yenildik dediler. Yenildik dediler. <gülüyor> Pay dostlar gibi. Mücadele yıllarını anlatan romanlar içinde Küçük A’nın ayrı bir önemi vardır. Tarık Buğra, halkın içinde bulunduğu ikilemleri ve tereddütleri çok iyi irdeler. Toplumda genellemeler yapmaz, iyisiyle kötüsüyle toplumu ayna tutar, gerçeği olduğu gibi yansıtır. Küçük Ağa, Ali Emmi, Reis Bey gibi tiplemeler hem dindar kimliğe sahip hem de Kuvayi Milliye'nin destekleyicisidirler. Yazar, kahramanlarının kişiliklerini açık bir şekilde anlatır. Tabii. Yazarın ön sözde belirttiği gibi, bir yanda 600 yıllık bir devlet geleneği uyulması dinin emri olunan bir halife, öbür yanda esarete hayır diyen bir milli mücadele vardı. Eskiden vazgeçip yeniyi destekleme tercihini yapmak çok zordu. Tarık Buğra bu durumu şöyle belirtir. 24 yaşındaki İstanbullu hoca, Küçük Ağa kişiliğiyle ikinci defa doğarken insanoğlunun kolay kolay katlanamayacağı bu kahredici trajedinin kahramanlarından sadece biri oluyordu. Kurtuluş savaşı boyunca böyle ikinci doğumlar çok, pek çok olmuştur. Küçük Ağa kendi macerasında bu meyzerlerini de anlatabilirse okuyucularım baba ve dedelerini cephe kahramanlıklarından çok işte bu trajik çelişmede çektikleri acılar için rahmetle anacaklardır. Tarık Buğra bu satırlarında aynı zamanda din adamı olan kahramanın şahsında ikilem içerisinde kalan milletin durumunu tasvir etmiştir. Milletin ve İstanbullu hocanın nasıl bir yol ayrımında olduğunu anlayabilmek için romanımızı kısaca özetleyelim istersen. Eserde İstanbullu hoca lakabıyla anılan Mehmet Reşit Efendi, İstanbul'da Fatih Medresesinde okumakta olan Konyalı bir gençtir. Halife ve halifelik sıfatlarını da taşıyan padişaha yürekten bağlıdır. Yaşına göre güçlü ve etkileyici bir hitabet gücüne, güzel bir sese sahiptir. Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği ve anlaşma şartlarını hiçe sayan düşmanların Anadolu'yu her tarafından işgale koyuldukları kara günler yaşanmaktadır. Osmanlı Devleti'nin toprakları paylaşılmış, son vatan parçası olan Anadolu da elden gitmek üzeredir. Bu durum karşısında İstanbul Hükümeti'nin çaresiz kalması, her tarafta bölgesel çare arayışları başlatmıştır. Ve halkın irili ufaklı bu örgütlenmelerinden İstanbul Hükümeti tedirgindir. Dahiliye Nazırlığı yani İçişleri Bakanlığı, Mehmet Reşit Efendi'yi padişaha olan bağlılığın devamını sağlamak göreviyle Akşehir'e gönderir. Konya valisi tarafından ağırlanan genç medreseli... ...Akşehir'de küçük büyük herkesin katıldığı bir törenle karşılanır. O artık İstanbullu hocadır. Nasihat ve sohbetleriyle kendine verilen görevden başarıyla çıkmayı bilmiştir. Emine adında güzel bir kızla da evlenir. Bu arada Kuvayi Milliye de gittikçe güçlenmeye başlar... ...ve Anadolu'nun birçok şehrini kendi safına çeker. Akşehirliler... İstanbullu hocanın yanında yer aldığı için Kuvayi Milliye burada örgütlenemez. Bu durumu tehlikeli gören Garp Cephesi Kumandanı Ali Fuat Paşa onun için vur emri çıkartır. Kendini tehlikede gören hoca kılık değiştirerek Akşehir'den çıkar. Bu ayrılışla düşünceleri de değişen hoca bir müfreze kurarak Kuvayi Milliye saflarına katılır. Sağ kolu, eserin girişinde hikayesi anlatılan ve hocayı yakalaması için Kuvayi Milliye tarafından gönderilen Çolak Salih'tir. Zaten hocanın düşüncelerindeki değişikliği başlatan da Çolak Salih'tir. Din, iman ve vatan düşmanlarına, hainlerine karşı savaş açan Mehmet Reşit Hoca artık Küçük A lakabıyla anılmaktadır. Küçük A düşmanlarla savaşırken ağır şekilde yaralanır. Fakat Akşehir'e öldüğü haberi gelir. Bunun üzerine bazı yakınları Emine'yi başkasıyla evlendirirler. O sıralarda Çerkez etem ve kardeşleri hala Ankara'nın emri altındadır. Küçük Ağa bir süre bunlardan Tevfik Bey'in emrinde çalışır. Kırk elli kadar atlı geldi Tevfik Bey. Sana katılmak isterlermiş. Kimmiş başlarındaki? Küçük A. Bir de Çolak'ın biri var. Küçük A. Duydunuz mu böyle birini? O Çolak'a gözü ısırıyor Tevfik Bey. Bir yerde gördüm ama çıkaramıyorum. Galiba yüzbaşı Nazım'ın yanındaydı. Neyse getirin de görelim. Dikkatli olun. O Çolak dediğinde gelsin bakalım. Buyurun oturun. Adın Küçük a. Asıl adın? Asıl adın. Nerelisin? Hasan Rıza Mahmutoğlu. Konyalıyım. Tokoğlu derler. Dilinde pek düzgün A. İstanbul'da okudum. Tam 12 yıl. He. Ağlın da aklından, bileğinden geliyor demek. Estağfurullah. Bileğimizde, yüreğimizde iş tutar birazcık. Akşehir, Türk ordusunun karargahlarından biri haline gelir ve işler yavaş yavaş düzelir. Bir ara Akşehir'e gelen Küçük Ağa, başkasıyla evlenen karısının ölüm yatağında olduğunu öğrenir. Karısıyla yeniden evlenmeyi düşündüğü sırada Emine ölür. Küçük Ağa, oğlu Küçük Mehmet'i bir zamanlar karşısında bulunduğu, şimdi ise en fazla güvendiği bir Kuvayi Milliye taraftarına emanet eder. Küçük A Ankara'da neler yapar acaba? Onu öğrenebilmek için roman okumak gerekli. Akla gelen başka sorular da var. Mesela Çolak Salih'in hikayesi nedir? Romanda Çerkez eten ve kardeşleri hakkında neler anlatılıyor? <gülüyor> Herhalde bütün bu soruların cevabını bulmak için Küçük A'yı okumamız gerekli. Evet, <gülüyor> Tarık Buğra'nın bu romanıyla birlikte devamı diyebileceğimiz Küçük Ağa Ankara'da ve Firavun İmanı adlı romanları da okumanızı öneririz. <gülüyor>